rahmetü's sagir ve tevkirü'l kebir. Küçüklere merhamet, büyüklere saygı göstermek. Küçüklere merhamet, büyüklere saygı göstermek. Bu şube bununla ilgilidir. Gerçekten bütün şubeler gibi ilk böyle bakışında dersin yani her şey küçüğe rahmet şefkat gözüyle bakıyor, büyüğe de saygı gösteriyoruz. Ama mesele Yine diğer şübeler gibi öyle değil. Mesela daha ciddidir. Neden ciddidir? Çünkü imanın bir parçasıdır. Küçüge saygı, e, küçüge rahmet, böyüce saygı. Bununla ne oluyor? İmanın mükemmelleşir. Yani bunu yapmasan imanın bozulmaz. Ama imanın çıplak kalır. Yalnız kalır, zayıf kalır. İmanın gücünü ne destekle? Ha? Gücünü bu şübeler destekler. İmanın bazı şübeleri dedik ki olmazdır. Bazı şübeleri o olmasa olmazsa nedir? Destektir. Bu şübe de o destek şübelerdendir. Neyindendir? Müminin sıfatındandır. Yani iman ehlinin sıfatından nedir? Rahmet, saygı. Bu çizgi çok önemli meseledir. Bu kişisi önemli olduğu için İmam Beyheki Allah ona rahmet eylesin. Ve bütün selef imamlarına ve onlardan gelen ve onların peşinde giden bugüne kadar bütün alimlerimize Allah rahmet eylesin. Kalanlara da sebet versin. Onun için bu konuda ne yapmışlar? Bu meselenin üzerinde durmuşlardır. Önemli meseledir. 65. Dersimiz imanın yetmiş beşinci şübesi üzerinedir. Şimdi burada iki mesele var. Bir, küçüge rahmet, iki, büyüge şefkat. Biz burada bu terimleri anlasak işimiz sonradan kolay olur. Nedir? İki mesele var burada. Birincisi, birinci meselede de iki mesele var. Birincisi rahmet, küçük, bir, o birsi rahmet. O birisinde de büyüç, Sonra saygı. Yani dört tane terim var. Bu dört terimi biz açıklayacağız. Ondan sonra dersi anlamak bizim için kolay olur. Şimdi birincisine gelelim. Küçük. Küçük dedir nedir? Burada küçük kastettiği insanın bir küçüğü. İnsan oğlunun bir küçüğü bu küçüktür. Yani ben on yaşındaysam benden küçük nedir? Sekiz yaşında olması ben 20 isem benden küçük 18, 17, 16 böyle giden bunlar küçük sayılır. Ben 50 yaşındaysam benden küçük nedir? Benden yaş düşük olan benden küçük sayılır. Tersi de aynendir. Bir büyüğün olsa bu büyük sayılır. Bir de küçük bu ömür olarak. Bir de küçük nedir? Küçük makamdadır. Makamdadır. Bir tane yaşı küçüktür ama makamı büyüktür. O ondan küçük olan ona da rahmetli olmamız lazım. Yani benim yaşım elli makamım var ama benim elim altında bir tane çalışır yaşatmış. atmış. O benden yaştan büyüktür ama makam olarak ben ondan büyüğüm. Bu sefer ne olacakım? Benim elimde olduğu için onun şeyi ben ona rahmetli davranacağım. Ayrıca Ayrıca burada ne var? Onun büyüklüğü benim üzerime neye fer, fer, fer, ferz eder kendisini? Saygısını evet. ferz eder üzerine. Yani genelde hadiste bu şübede alimlerimiz küçüge rahmet demişler. oğlu olarak küçük insan yani çocuklardan başlıyor genzlere kadar bir tane adam olana kadar. Adam ne, ne zaman olur bir tane? Buluk çağına yetişir kendisine itimat eder. Adam olur. Evet. Şimdi burada küçük meselesini anladık, kaldı rahmet meselesini. Biraz rahmet meselesinde biraz es geçemeyiz. Neden? Çünkü rahmet ben istedim küçük gibi açıklayayım rahmeti. Ama dersi hazırlarken baktım bu rahmet meselesi o kadar enteresan bir şey ki tam Allahu Teala zatıyla Sifatıyla bağlı olduğu için bunu iyi anlamamız lazım ki bu rahmet sadece bizde küçüklükte değil, küçüklere değil, bütün hayatımızda gereken bir rahmettir. Ondan dolayı bu rahmetin üzerinde biraz durmamız lazım. Rahmet dedik nedir? İmşaklık, şefkat, he? Say, e, i̇mşaklık ve şefkat. Bu neyin şefkati Kalbin. Çünkü kalp nedir? İnsanın ana merkezidir. Kumanda merkezidir. Kalp imşak oldu, bütün azalar imşak olur. Kalbin sert oldu, bütün azaların sert olur. Kalbin imşak oldu, nereye yansır? Ekranı. İnsanın ekranı neresidir? Yüzüdür. Bak bir tane sınırlı oldu, yüzünün çizgilerinden bellidir. Bir tane sevincil oldu, yüzünün çizginden belli Sevinçte nere seviniyor? Kalp seviniyor. Öfçede nere öfçeleniyor? Kalp öfçeleniyor, yansıyor. Nere ekranı? E ekran da yüzdür. Bir de ekranın da yan kolları var. El, ayak, bütün ağzalar nedir? Kalbe bağlıdır. Ondan dolayı kalbin neyidir? Rahmet, şefkatidir. Acımasıdır. Hananetidir. Eee bunun bunun gibi ne terimleri var mesela. Bu terimleri hepsini sayabilirsin. Bu terimler hepsi neyi anılırıyor? Şeyi merhamet. Merhamet. Bütün bu terimlerden merhamet türyü. Rahmet de asıl da neden alınmış? Allahu Teala'nın sıfatlarından alınmış. İki tane sıfatı var. Al-Rahman, rahim Bu çeşit sıfattan ne türemiş? Allah'ın isimleri vasıflarından rahmet göremiştir. allah Allahu Teala'nın lafz-ı celali nedir? Allah'ın en e, öne gelen, onuyla tanınan lafz-ı celal adı nedir? Allah. Allah nedir? Allahu Teala Allahu Teala'nın has bir adıdır. Kimse onu üstlenemez. Allahu Teala bununla tanınmıştır. Bundan sonra iki isim var. Hemen bunun peşinden gelir. Onlar da nedir? rahman Rahim. Bunu da biz ne, ne yapıyoruz? Kur'an içerimde 14 süre var. 13'ünde başta geçiyor. Nemil surasında ortada geçiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Her zaman bunu okuyoruz. Bir de rahman Rahim'i nerede okuyoruz? Namazda okuyoruz. Fatiha surasında. Kat sefer okuyoruz bunu, günde 34 sefer, 5 vakit, on neçe, on iki üç okuyorsun bunu. Bu ferzler. Ferzin haricinde, sünnetleri de toplasan sayısız. Biz ne yapıyoruz? Rahmanu Rahim diyoruz. Allah'ın adı, rahmet, nedir? Bismillahirrahmanirrahim. rahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sonra ne diyoruz? Elhamdülillahi. Hemd. Tümü Allah'adır. Rabbül Alemin. Rabbi Aleminedir. Sonra ne diyoruz? Rahim. İqrar ediyoruz Allah. Rahmandır, Rahim'dir. Bu Allah subhanahu teala'nın iki tane adı ve sıfatıdır. Rahman daha ceneldir Rahim'den. Rahman kimi kapsar? Bütün kullarını kapsar. Çafir, mümin, salih, gayri salih, iyi, kötü, hepsi de Allah'ın rahmeti var. Ondan dolayı Allah Teala İsra Suresi 110. ayette قُلُدْعُ الرَّحْمَانَ Allah'a, قُلْ قُلْ اللّٰهَ اَوُدْعُ rahmana Yen Allah'ı çağır, yen Rahman'ı aynendir. Çiftçi Allah'ın adıdır. Onun için Rahman adı Allah-u Teala'nın Allah lafzından sonra gelen en yüce adıdır. Rahman. Rahman nedir? Bütün kullarına. Çafir küfredir Allah'a. Allah onun rızkını verir. Çünkü Rahman'dır. Ama Rahim ise özel müminlere nedir? Hastır. bil بِالْمُؤْمِنِينَ rahime Ayette geçtiği gibi. Hücret surat, Ahzab surat, 43. ayette ve kan bil mu'minine rahim. Müminlere nedir? Rahimdir. İşte bu da nedir? Rahman ve Rahim. Rahman ceneldir. Rahim mümin kulları içindi. Bir de Allah subhanahu wa taala hayatta hayat kaza ve kaderinde hayatı kurmada Allah subhanahu wa taala rahmeti rahmeti bir ölçü bırakmış kendisine. Bir ölçü olarak bırakmıştır. Bunun Nur suresi 14. ayette. Velau la fadlullah aleikum ve rahmeti ve rahmeti fid ve ve'l-ahireh lemasatkum. Fima afztum fihi azabun azim. Diyor ki Allah'ın fazlı ve rahmeti olmasaydı dünya ahirette size üzerinize azap inerdi. Yani azap size dokunurdu. Demek ki Rahmet nedir? Allahu Teala'nın kaza ve kaderiyle kaza ve kader de rahmetten olmuştur. Rahmet nedir? Allah kitapta, levh-i mahfuzda insanoğlunun kaderini yazarken rahmeti ön plana çıkartmıştır. Onun için Allahu Teala daha enteresanı rahmeti kendi üzerine vacip kılmış ve yazmıştır. İkrar etmiştir rahmet biz bunları niye anlatıyoruz? Bu rahmet dersi değil ama bunları anlatıyoruz ki biz rahmet ne kadar önemlidir bizim hayatımızda imanımızı tamamlamak için. Rahmet ne kadar önemlidir onu anlamamız lazım. En'am surası 54. ayette كَتَبَ رَبُّكَ ala نَفْسِهِ rahme. Rabbin diyor ey elçim kendi üzerine rahmeti yazdı. Vacip kıldı allah Teala kendi için rahmeti üzerine üstlenmiştir. Rahmet Allah'ın kitabında yazılıyor. Bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Dür lemme kazallahu'l halka Allah Subhanahu ve teala halkı yarattıktan sonra, cöyü dünyayı yarattıktan sonra ketebe fil kitabi فهو عنده فوق arşi. Yani kitabta levh mehfuzda yazdı o. mehfuz diye bir faukal arşi. Allah Teala'nın yanındadır. Kimse ona bakamaz. Hiç kimse göremez onda ne var. Sadece Allahu Teala bilir. Ne yazdı onda? İnne rahmeti sebekat gahlabi. Rahmetim, Ha? geçti. Rahmetim her zaman bir öndedir. Gazabim. Şimdi bazen insan ne olur? Bir insan iyi olur, kötü olur. Bir insan çisi dengli olur. Bir, bir insan iyi olur. Demek ki bunun eylığı ne yapmış? Kötülüğünü geçmişti. Daha racihe basmıştı. Allahu Teala da yazmış üzerine rahmeti. Bu hadis onu tekit ediyordu Bir rivayette diyor ki inna rahmeti galebet gazabi. Rahmetim gazabıma galib geldi diyor. Hadis nerede geçiyor? Bukhari'de. Bukhari Müslüm'de geçiyor hatta bu Galabat Galabî Bukhari'nin rivayetidir. İşte insan oğlu bütün mahlukatlar yer üzerinde dünya kurulanı bücüğe kadar demek ki Allah'ın rahmetiyle yaratılmış, rahmetiyle de devam ediyor ve rahmetiyle de ebedi hayata insan oğlu kavuşacaktır. Ne kadar önemlidir? Eyir bu rahmet Allah Teala. Bize yaratmış. Bizi yaratmış. Yer üzerinde rahmetine yaptı diyor. Verdim. Kullarıma da yaydım diyor. Rahmet. Ama bu rahmet yer üzerindeki rahmet nedir? Hadislerde geçtiği gibi Allahu Teala diyor yüz tane rahmet var. Dokuz on dokuzu yanımdadır. Birisini yere indirdim. Bütün insanlar, bütün varlıklar, canlılar o rahmetle paylaşıyorlar. Ondan dolayı bir şey, e, hayvan bile çocuğuna şefkat ediyorsa o bir rahmettendir. Bu da hadislerde şöyle getiriyor. Cüz. Rahmeti yüz cüz yaptı. Alimler diyorlar ki bu değil ki Allah'ın rahmeti yüzde sınırlıdır. Ama bu nümere anlaşılsın diye Allah Teala bu numarayı vermiş. Yoksa Allah'ın rahmeti nedir? La Sınırı yoktur. Ama anlaşılsın diye yüzde hesabı biz veriyoruz. Onun için Allah Teala anlaşılsın diye bizim yüzde hesabımız verdiğimiz gibi yüzde kaçtır başarı diyorsun? Yüzde bu kadardır. Bu anlaşılsın diye yüzü ise Rabbil Alemin 99'unu dokuzunu yanında çevirmiş birini dünyaya indirmiştir. فَاَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَ وَتِسْعِينَ ve anzal fi'l ardı cüz'en vahide. Femindenlik te terahmu'l bütün yaratılanlar yaratılanlar o bir rahmetten aralarında rahmet ediyor. Hatta diyor ki bir hayvan çocuğunu ezmesin diye ayağını kaldırır çocuğun üzerinden. Ayrıca nasıl böyle geçiyor. Bir rivayette de bu Buhari Müslim'de mutefakun aleyh. Bir rivayet Müslüman rivayetinde innallahi mille Allah Teala'nın 100 100 tane rahmeti var. Fakine rahmet yetera hamu bıha alxlaik ve Bir rahmetten dur bütün dünya yönetiliyor. Dokuzan dokuz rahmetimi de çevirdim kıyamet gününü. Çünkü biliyoruz biz Allah'ın rahmeti olmasa ha, amelimiz bizi kurtarmaz. Resulullah'a soruyorlar. Senin de mi? Benim de amelim kurtarmaz. Hatta Allah beni rahmetiyle kuşatmasın. Hadis nerede geçiyor? O da Müslüm'de geçiyor. Demek ki Allah'ın rahmeti nedir? Her şeydir. Rahmet olmasa bu rahmet dünya kaderdir. Hatta bir rivayette diyor, kafiri bile Allah istese rahmeti kapsar. Demek ki cin, ins, bütün hayvanatlar, yaratıklar, denizin altında görmediğimiz bile varlıklar bu rahmetten nediler? Bu rahmetten birbirlerini şefkatle hayat devam ediyor. Evet. Bir de bu Allah'ın rahmeti o kadar çoktur. Halimler diyorlar, rahmetini saymaya kalksan sayamazsın. Çünkü her şey kapsamış. Her yerde Allah'ın rahmeti var. Her yerde izi var. Her yerde Allah-u Teala'yı rahmetini görüyorsun. Ne diyor ayette, Allah'ın nimetini saymaya kalksanız sayamazsınız. Ve rahmeti vesihat kulle şey. A'raf 56. ayette. Ve rahmeti vesihat kulle şey. Rahmetim her şeyi kapsamış. Yani bu dünyada ateşte bile Allah'ın rahmeti var. Ateşte bile rahmet var. Mesela Hazreti İbrahim'i ateşte rahmetiyle kapsadı. Allah-u Teala'nın rahmeti her yerde var. İstese her yerde olur. Ondan dolayı bu rahmeti şimdi bizim dersimizle ilgili bu rahmeti biz ne yapacağız? Kendimizde olması olmaz yapacağız. Nasıl dedik şartlar imanın şartları olması olmazdır. İmanın şübelerinin bir kısmını olması olmazdır. Bir kısmı mükemmel iman için olması lazım. Bu rahmet Aslında da bizden yekpare olması lazım. Bizden ayrılmaması lazım. Davamlı bizimden olacaktır. Rahmetin yeri neredir? Deposu neredir? Kalptir. Kalbin rahmetli olacaktır. Senin kalbinde rahmet olsa sen Allah hidayet verir. Kalbinde rahmet olsa sen muhakkak merhametli insana Allah Teala hidayet verir. Çünkü merhamet Allah Teala'dan bir parçadır, bir sıfatıdır. Rahmetli insana hidayet yakışır. Hiç gördün mü bir kafir rahmetli? Ha olabilir, az buçuk olabilir ama tam rahmet olmaz. Bir rahmete Allah Teala hidayet verir. Böyle bakıyoruz. Bu rahmetle bütün insanlar ortak noktaları var. Rahmetle. Peygamberler nedir? Yer üzerinde peygamberler Allahu Teala'nın neyidir? Elçileridir. Peygamberler Allahu Teala'nın elçileridir. Seçkin kullarıdır. Seçmiş buları kendi mesajını kullardan ne istiyor? Onlara vermiş onlar getirip insaniyete tebliğ ediyorlar. İyidir peygamberler. Örnek insanlar ya. Bu peygamberlerde rahmet nedir? Nasıl anladılar bu rahmeti? Onlara bir göz atarak. Baktık, göz atıyorsun peygamberlerin tarihine, hayatlarına. Bakıyorsun bu rahmet nedir? Bu rahmetten hiç ayrılmamışlar. Rahmeti olduğu gibi anlamışlar, fıkh etmişler. Kendilerinle beraber depoları rahmetten boş olmamış. Kalpleri rahmetten olmuş, rahmetten dolu olmuş, rahmetten devam etmişler, Allah-u Teala'ya rahmetle kavuşmuşlar. Eydir bir tane bir şeyi isterse ne yapacak o şeyi? Çaba gösterir. Peygamberler çaba göstermişler. Depoları da rahmetten doludur kalpleri. Burada bitiyor mu? Hayır. Ne var en önemli? Dua var. Dua edersin. Ya Rabbi beni sebat kıl. Bu depomu dolu tut. Yani rahmet devam edecek. Çünkü duayı kestin. Ne olur? Düşman var. Seni bir de ölü koyar. Onun için bakıyoruz. Hazret Adem Havva. Hiç babayla anamız. Araf surasında 23. ayette günah işlediler. Allah Günahları nedir? Unuttular. Allah'ın emrine karşı çıktılar. Unuta, unutarak. allah Teala cezalarını da ne verdi? Yere indirdi bunlar. allah Teala'dan tövbe istediler. Tövbe isteme şeklinde allah Teala olarak öğretti. Öğretende neydir Allah-u Teala'ya duaları? İşte Araf suresi 23. ayet. Kale Rabbena zalemne enfusena Kendimize zulm ya Rabbi kral ediyoruz. Zulm neydir? Senin emrini unuttuk. Şehvetimize uyduk. İblisin vasıtasıyla ne olduk? Biz zulmettik ettik kendimize. Evet. Zulmü Allah yasaklamış. Ama biz zulmettik. Kendimizi nefsimiz nedir? Yani bu bedenimize bu varlığımıza zulmettik, bu cazaya sebep olduk. Kim sebep oldu benim elime, ayağıma, gözüme ceza getirsin? Benim nefsimdir. Evet. وَاِنْ وَا لَمْ تَخْفِرْ لَنَا Eğer sen bizi affetmezsin affetmezsen ha? وَتَرْحَمْنَا رَحْمَتِنْ rahmetinle bizi kuşatmasan لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Biz hasirlerden oluruz. Hasir nedir? husrana uğrayanlardan oluruz. Yani bütün amelimiz, her şeyimiz boş çıkar. Husrana kim uğramış? İmamı kimdir husrana uğrayanların? İblis. Babamızı cennetten çıkartan. Bu da babamızdan anamızın duasıdır. Bak demek ki duayı biliyorlar. Allah'tan ne istediler? Af ve merhamet. Merhamet olduğu yerde gerisi, hepsi çözülür. Hazret Nuh'e bakıyoruz. Ve il ve illa ve illa ve merhamet etmezsen kaybedenlerden oluruz. Hazreti diyor. Diyor ya Rabbi. Sen beni affetmesen, merhamet etmesen ben hüsranı uğruyanlardan olurum. Yunus peygambere bakıyoruz. Ve necina bi rahmetike min el bizi rahmetinle kafirlerden kurtar. Demek her şey rahmete bağlıdır. Hazreti Musa Ante veliyyuna Fekhfir lana verhamna Ve Ante khayrul gafirin Sen bizim velimizsin. Yani yuna, şey, e, ilahimizsin, için e, e, Fekhfir lana verhamna Aynen Hazreti Adam'ın duası gibi Affet bizi ve merhamet eyle. Hz. Süleyman ne diyor? Ve dâhilni bir rahmetinle fi ibâdihis sâlihin. Rahmetinle beni salih kulların kullarından eyle. Bir de ashabu kehf salih insanlar, âlim insanlar. olar ne dediler? Fakâlu fakâlu Rabbena âtina min ledunke rahmeten ve heyyi' lenâ min emrinâ reşede. O da senden bize bir rahmet endir bize hidayet yolumuzu bilerek. Allah rahmet indirirsenin üzerine yolun devam eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına bakar can hep rahmettir, hep duası rahmettir. Ayette Muminin Suresi 118. ayette وَقُلْ ve اخْفِرْ وَرْحَمُوا اَنْتَ خَيْرُ الرَّحِمِينَ Resulullah'ın eder bu. Ayette geçiyor. kul diye Allah Teala nasıl babamızı öğretti? Resulullah'a öğretiyor. وَقُلْ رَبِّ اخْفِرْ Affetmeni, beni, verham. Merhamet eyle beni. Burada ikrar var sonradan. Ve ente hayrul rahimin. Merhamet edenlerin en hayırlısı. Resulullah'ın duasına bakıyoruz. Abu Dawud'da rivayet olunan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Diyor ki Allahümme rahmetike ercu. Ey Rabbim senin rahmetini ben arzu ediyorum. فَلَا تكلني على نفسي طرفت عين. Kendime yürü, yüklendirme beni. وَاسْلَحْ لِي شأنكول. Sen benim bütün işimi ıslah et. Sonra bir rivayette Nisa'i de يَا حَيُّ يَا قيوم. Ey اَيْ حَيْءٍ اَيْ قَيُّونَ رَوْا لَنْ رَبِّمْ Senin rahmetine, umidim rahmetindedir senin. Rahmetine sarılma, sarılıyorum. Burada da Allah Teala Bakara Suresi'nin son ayetlerinde biliyorsunuz ki 286 186. ayette müminlerin duası nedir? "Vağfur annâ, mağfir lenâ ve rahhamnâ, ente kafirin. Diğer şeyde müminlerin duası Âl-i İmrân 8'de "Rabbena lâ tuzigh kulûbenâ ba'de iz hedeytenâ" Whab lana miladun k rıhme, innaka ant Ya Rabbi, bize verdikten sonra bize imanı, imanı kalbimizden alma, bize kendinden bir rahmet ver, sen en verenlerin en hayırlısısın, whabsın. İşte bütün varlıklar yer üzerinde neyden kalmışlar Allah'ın rahmetiyle. Bir de Allah'ın rahmetinden nedir? Allah Teala bize imanı vermiş. Peygamberleri göndermiş. He? Bunlar da nedir? Rahmettir. Peygamberler olmasa biz yolumuzu nasıl tanırdık? İmanı vermeseydi bize. Peygamberler gelse de iman edemeyiz. Bak işte iman etmeyenler de var. Bir de Allah Teala kitap indirmiş. O kitaplar da nedir? Rahmettir. O rahmetlerin de da başı nedir? Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim de nedir? Rahmettir. O da el sure'si 89'da ne diyor? Ve nazzalna aleykel kitabe beyanen likulli likulli şey'in ve huden ve rahmeten ve busra lil mu'min. Senin üzerine bir kitap indirdik. Her şeyin açıklanması var onda. Ve o budadır. Huda nedir? Hidayet yolu. Sırat-ı Yol göstericidir. Ve rahmet. Ve rahmettir. Ve busra lil mu'minin. Müminlere de müjde vericidir. Ne ile veriyor müminlere müjde? E biz bu kadar işkence çekiyoruz, sabrediyoruz. Ne veriliyor bize müjde? Allah rızası ve cennet. Sonra ne diyor? Ve nüzlü minel Kur'an. Ma huwa şifâun ve rahmetun lil Kur'an'dan bizdir indiririz ne? Şifa. Kur'an şifadır. Neye şifadır? Vasvasaya, manevi şifadır. Vesveseye. Şeytanın verdiği hastalıklara şifadır. Aynen zamanda maddi şifadır da. Kur'anla rükuya olur. Bir yerin ağırsa Kur'an oku üzerine geçer. Bu da maddiyete döndü. Bir de nedir? Rahmettir. Kur'an-ı Kerim rahmettir müminler için. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisi peygamberlerin sonu olduğu için. Bütün peygamberler dedik rahmettir. Resulullah da nedir? Rahmettir. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ rahmeten lil alamin. Alemin nedir? Bütün alem. Bütün varlıklara seni rahmet olarak gönderdik. Biz dedik Resulullah kime rahmettir? insan oğluna rahmettir. Cinlere rahmettir. Sonra ne, kime rahmettir? Ha? Dedik var, dünyada bütün varlıklara rahmettir. Hayvanlara rahmettir. Bak dinimiz emrediyor hayvana hazreti vermememiz lazım. Koyunu Allah bize halal kılmış, kesip yeriz onu. Ama rahmetdir İslamiyet. Keserken aziyet verme. Kanını görmesin, birbirini görmesin. Bıçağını iyi e, bile, değil mi? Keskin olsun. Hepsi bu rahmettir. Ağacı kesme, rahmettir. Bak ağaç kesme. Ha? Yerin emlemini bozma diyor. Kim yerin şeyini bozsa, mesela bir yerde göz suyu var. O göz suyunu kapattın. Böyle aklın cesti. Onun üzerine lanet var. Çünkü o göz suyu faydası var. Yerin me'alimin, me'alimul ard, menarul ard. Menar nedir? Yerin işaretlerini değiştirme. Yani burada bir orman var. Geldim bu ormanı çeftsin yaktın. Bu nedir? İslamiyet bunları. Hepsini ne yapmış? Bunları Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o kadar rahmettir ki o rahmet yansıdı neyine? bütün şeyini hayatına yansıdı. Hayatına yansı yansıdı. Bir de Allah Teala diyor o rahmet olmasaydı sen davetinde bile başarılı olmazdın. Yani sen rahmetsin ama Allah'ın rahmeti de seni kapsadığı için sen davetinde başarılı oldun. Bu da nedir? Tevbe suresi 108. Laqad <gülüyor> akum rasulun min enfusikum. Sizin kendinizden bir resul geldi size. Azizun aleyhi ma anittum. Siz isyan ediyorsunuz o hidayetinize ne yapıyor? Dua ediyor. Hidayetiniz. Harisun aleykum. Sizin hidayete varmak için sizi çok özellikle siz onu çifrediyorsunuz, onu azet veriyorsunuz. O dua ediyor size hidayet verilsin. Bilmu'minine raufun rahim. Müminlere nedir? Rauftur, rahimdir. Merhametin zirveti bu iki Sonra Allah Teala diyor ki: rahmetin min minallahi lintelehu Allah bir rahmet olmasaydı senin üzerinde imshak kelli olmasaydın ve لو كنت فضن غليظ القلب onlar senin etrafında toplanmazdı. Demek ki Resulullah'ın atrafında neyle toplandılar? Rahmetle. Rahmet nedir? Demek ki rahmet bizim hayatımızda bir parçadır. Bugün de Müslümanlar başarıya olma, varmayı istiyorsak bırak şimdi devlet kurmakta. Biz Müslümanlar bir aile küçük bir cemaat bir aile baba anne aile kardeşler 5-6 arkadaş başarıya varmak istiyorsak ne yapacağız? Rahmeti kendimizde ön plana çıkartacağız. Onunla alışveriş edeceğiz. Rahmetle. Çünkü Resulullah bizim için nedir? Bir örnektir. Biz 4 5 tane yek para olmasak, tek kalb olmasak nasıl yani bütün Müslüman cemaatlerden birleşiriz? Nasıl devlet kurarız? Onun için Müslümanlar para parça, param parçadılar. Ondan dolayı Resul Allah Subhanahu ve Teala ne dedi bize? Bayete ne dedi biraz önce okuduğumuz sen ne oldu? Atrafına toplandılar. Resulullah kendisi alemler rahmettir. Allah'ın en sevgili kuludur. Yine rahmet olmasaydı senin tarafına toplanamazlar ey Muhammed. Bizim nasıl toplanırlar? Demek ki biz rahmet sahibi olacağız. Bunun için yol gösterir bize? allah Subhanahu Teala. O da ne diyor ayette? Ahzab Suresi 21'inde En güzel örnek sizin için Resulullah'tır. Yani en güzel örnek başarı için Resulullah'ı alacaksınız. Resulullah bütün şeyde nedir? Rahmettir. İşte bu rahmet olduğunda neyi kur neden kurtarırız biz? İhtilaf'tan fırkadan. Bugün de rahmet yoktur aramızda. Bak cemaatler hepsi birbirini parçalıyor. Herkes birbirinin aleyhine. Hiç kimse ne diyorlar yoğurduna ekşi demez mi? Ayranına ekşi demez mi? Ayranına ekşi demez. Her şey ben doğruyum başka katadır. Hiç de affetmiyoruz. Hep yani yen gıybet, yen nemime, yen fiili olarak Müminleri ne veriyoruz biz? Aziyet veriyoruz. İşte bu nedir? Demek ki rahmet yoktur. Kim? Rasullaha örnek almış demek ki Allah onu rahmetiyle kapsamıştır. Bugün de bakıyoruz bazı insanlar var. He? Biz de avamda diyor tamatis gibidir. Tamatis nedir? Bütün yemeğe koysan uyum saklar. Bütün yemek de tamatiksiz olmaz. Bazı insanlar da var. Öyle güzel rahmetlidir, ahlakı güzeldir. Nereye gitse her çeşitten güzel geçiniyor. Demek ki o Resulullah'a kendisinden almış, örnek almıştır. Bunu da nereden çıkartıyoruz? İşte bu da Allah subhanehu Taala Hud surasında diyor ki وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ اُمَّةً وَاحِدَةً Allah Teala diyor ki istese ey Muhammed sen merak etme bu ihtilafleri. Rabbin istese bütün ümmeti yek para yapar. Teş kalp yapar. Hepsi Müslüman dört dördülük. Halifeleri sağ der, saha giderler. sol der, sola giderler. Otur oturlar. Yürü yürürler. وَلَا يَزَالُونَ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِف۪ينَ Ama bu ihtilaf kıyamet gününe kadar devam eder. Neden devam ediyor? Allah bize kötülük mü istiyor? Haşa ve kefe. Allah zulümle münezzehtir. Miskal-i zulmetmez. Ama niye? O zaman ihtilafı bize muhteliftir. Çünkü bu hayat nedir bu dünya? Bir tarladır. imtihan tarlasıdır. allah Teala bize yol göstermiş. O yol gösterdiği için bize imtihane tabir. Yani hiçbir öğretmen talebeleri buğz eder mi? Zirallerini ister mi? E niye imtihan ediyor? İmtihanda da Zor sorular getirir, şiddetli olur numara vermekte. Neden? Ama kolay soru getir. hadi gitsiler sınıfı ne olur? Bu anlamı gelir. Çocuklarını sevmiyor. Okulda telebelerini sevmiyor. Telebesini seven sıkı tutar işi. Allah Teala de bize intihar tarlasıdır. Açmış, ihtilaf da koymuş, akıl da vermiş bize. Yolunuzu seçin. Onun için وَالَيَزَالُونَ مُخْتَلِفُونَ müختلفin kıyamete kadar اختلاف var çünkü ne var şeytan var Eydir ya rabbi sonra illa rahime rabbuka illa senin Rabbin kime merhamet etmişse istisna bak demek ki bunu ne yapacağız bir ayna yapacağız bu ayet biz bütün Müslümanları severiz demeriz bu nürcüdür, bu sofidir bu tebliğçidir bu süleymancıdır bu cıdır cıdır bu ciyi Kaldırmamız lazım. Bizim ajandamızda, şimdi ajandada da kalmadı, ne var? Telefon. Her şey telefonda kaydedilir. Hey Telefonla bizim şeyde sileceğiz bunu. Bu c, yi kelimesi var. Çaycı, benzinci, bunları sileceğiz hepsini. Bu yi kelimesini faydasızları sileceğiz. Benzinci, çaycı kalsın canım. Ama ye faydasız. Bunları sileceğiz. Yani hepsi, uçulmanlar bizim kardeşimizdür. Ha? Olabilir. Bizim bazı ihtilaflarımız var. Ama bu ihtilaf kuvvete yansımasın. Ne kadar ana çizgidedir İslamiyet'ten çıkmamış dışarı o bizim kardeşimizdir. Onun için dua ederiz. Biz kendimizi doğru görüyorsanız, onu kata görüyorsak ona üstten bakmazız, Bila cüptörü üzerine de yakmarız. Ne yaparız? Ona dua ederiz. Bize hidayet verdiğin gibi onlara devir. O zaman hakiki mümin oluruz. Hadiste geçtiği gibi. Biz kendimize faydayı, kardeşimize istemedikçe mumin olamayız. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem tam sözüdür. Onun için biz ne yapmamız lazım? Bütün Müslümanlara eşit mesafede durmamız lazım. Bütün Müslümanlar bizim kardeşimizdir. Çünkü ben böyle olduğumda anlamı geliyor ki Allah rahmetiyle beni kuşatmış. Allah rahmetimiz vermezsa ne yaparım? Tenkitten meşgul olurum, Tenkitten meşgul olan ne olur? Eyüp. Kime uymuş olur? Şeytana uymuş olur. Şeytan istemiyor Allah'ın rahmeti sen üzerinde kalsın. İşte bunun da yolları var. Ondan dolayı rahmet önemli meseledir. Bunun fıkhını bilmemiz lazım. Onun için bu dersi biraz özellikle rahmet üzerinde durduk. Bir de Celal'in bu ilahi rahmet nelerde tecelli ediyor? Görüyoruz işte. Her şeyde ilahi rahmet tecelli ediyor. Hatta teklif konusunda Allah Teala'nın rahmeti tecelli etmiştir. Nedir? Allah Teala mükellef kılarken seni ne zaman seni hesaba çeker? Ne zaman bir haber sana geldi? İşlemesen mükellef. Yani mükellef değilsin. aklın Allah Teala almış. Seni nasıl mükellef kılar? Yani uykuda bir kata yaptın. Mükellef kılar mı? Kılmaz. Onun için allah Teala teklif meselesinde de seni mükellef kılmamış. Bir daha, bundan daha ileri. Sen namaz kılmak, namaz kılmanın şartları var. Durağa kıracaksın, rükû yapacaksın, kalkacaksın. Ama o gün hastasın, allah Teala sana ne veriyor? Cüzün yaptığı kadar. Bunlar hepsi neyden oluyor? Rahmetten oluyor. Allah'ın rahmetiyle oluyor. Onun için... Ayette Bakara suresinde la yukallifullah nefsen illa vus'aha. Elinden geldiği kadar mükelleftir. Onun için cehalet özürdür. Neden özürdür? Çünkü cahilin bilmiyorum bana tebliğ gelmedi. Onun için Resulullah, Allah Allahu Allah Teala bir diye diyor. Ve ma kunna Hatta neبعat biz onları azaba çekmemiz hatta onlara elçi göndeririz. Hüccet kalkacak üzerlerine ondan sonra biz ne yaparız? Hesaba çektikten sonra kalktıktan sonra hüccet biz onları sorguya çekeriz. Gelmedikçe çekmeriz. Evet. Daha Allah'ın rahmeti, ilahi rahmet nerede tecelli ediyor? Allah Teala kendi rahmet olduğu için rahmeti her yerde yansıyor. Biz bunları niye diyoruz? Bir mümin mükelleftir şeran. Allahu Teala'nın rahmetiyle rahmetlendirilsin. Allahu Teala'nın bazı sıfatlarını biz kendimizde mümin yansıtması lazım. Allah rauftur sen de rauf olacaksın. Allah rahimdir sen de rahim olacaksın. Bazı sıfatlar allah Teala tabi mükemmeldir. Sifatları ki eksiktir insanın. Ama sen çaba göstereceksen merhamete. Bir de nefis nedir dedik? Allah'ın rahmeti nefiste bile tecelli etmiştir. <gülüyor> nefis kötülüğü emredendir. Bir de Allah Teala yanında bir nefis koymuş. <gülüyor> ne yapıyor seni? Levmi ediyor? Niye böyle yaptın? İşte bak dengeyi sağlamaktır. E sen bir ammara bir su şeyini salsan, ipini salsan ne olur? Başını alır gider. Sınırsız. Ama tutsan elinde o zaman ne olur? Neyle tutacaksın? Nefsill levvama. Ona denge verir. İnnen nefse le emmâretum su illâ men rahime rabbi. Nefis emmâredir. Emreder kötülüğü. İlle men rahime rabbi. Rabbim kimi rahmete kuşatmışsa onun nefsin olur. Kötülükten emretim Kötülükten onu ne yapar? Emretmez nefsi. O da neyden olur? Nefsill levvamanı desteklersin. Bir de Allah'ın rahmeti nerede yansıyor? Tecelli ediyor ilahi rahmet. Kullar üzerinde bir kul ne kadar günah işliyorsa Allah Teala öyle bir kanaat veriyor kuluna öyle bir rahmet yansıtıyor. Kendisi de bunu elçileriyle bize haber veriyor. Ne kadar günahı olsa Allah'ın e, e, rahmetinden umit kesilmez. Yeter ki ne kadar dağlar kadar günah işler. Yeter ki son cel tövbe et Allah affeder. 99 tane öldürür. Ondan sonra bir tane daha öldürür. Ondan sonra Allah affeder onu. Bir hadiste diyor, "Velâ ki denizin köpükleri kadarı günahın olsun." Ama gel Allah Teala affeder. Kul ya ibadallazina israfu ala enfusihim. Ey de kulum. Ey kulum Muhammed elçin diye o kullarıma ki kendine zulum nefislerinde zulmü israf ettiler. İsraf nedir? Aşırı gittiler. Haddi aşklarını Ne de israf ettiler yani her şeyde bütün günahları işlemişler. Şeytan gelir ya ne yapıyorsun sen yandın. Sen yandın dersen. Niye yandım? Allah rahimdir Evet rahimdir Ama senin gibi aşırı ne yüzden Allah Teala'nın özür dilersin? Kapıyı kapatır. O zaman sen de cahilsin. Tabi insanoğlu cahildir. Çünkü amaneti dağa daşa dedi kabul et etmedi. oğlu cahil olduğu için kabul etti. Ne der? Ne der? Ya, doğru diyor bu. Şeytan efendi doğru diyor der. Uyar şeytana Hatta intihara götürür şeytanın. İntihar eden nasıl eder? Şeytan gelir dünyada der, ya sen içimde aramıyorsun. Hiç kıymetin yoktur. Sen öldürdük. Ölendikten sonra millet sana hak verir. Zaten sen bitmiş işin bilmem ne. Göz dünyayı simsiyah yapar gözünde, düğmeye basarsın. İşte burada da aynı yapar. Diğer sene bitti kapıları. düğmeye basarsın. Ama allah Teala ne diyor? Şeytanın önünü kesiyor. Ama biz kılıcımız var ama çalışamıyoruz. Dersimizi yapamıyoruz. Allah Teala bize her yolu göstermiş. Ne diyor? La takunutu'nur rahmetillah. Sakın Allah'ın rahmetinden ümitsizliğe kapılmayın. Bu kadar. Ümitsizliğe kapılmayın. Allah'ın rahmeti her şeyi kuşatır. Rahmet, rahmet, rahmet. Allahu Teala rahmettir rahmeti de yansıtmış dünyanın ebedisine kadar da rahmet devam ediyor. Cennette rahmet. Ebedi dünyada rahmettir. Evet. Allah'ın rahmeti bir de nerede? Bize tecelli eden ilahi rahmet o bir dünyada. Kabir azabında, terazide, siratta, cennette nedir? Hep rahmetiyle biz ne oluruz? meşgulun olur. ee, Rahmeti bizi yansır. Bütün şeyleri de. affeder. Götür bizden günahları götür olarak affeder allah Teala. İncelemez. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kimin hesabı incelendi o yandı. Imkan yoktur kurtarsın. Hadisin tam nasıl? Kimin hesabı incelenmeye tabi oldu? işi bitti. Muhakkak o kurtaramaz. Aynı eskiden bizde trafik polisleri vardı. Durudurdu seni. Ha? İsteseydi sana ceza kessin ya rüşvet alsın. Muhakkak her şirketten çıkmışsan bir şey bulurdu seni. Devlettir bir şey diyemezsin. E bile teşbih hesap gününde de çünkü insanoğlu hataya marrazdır. Hesabından kurtaramaz. Çünkü Resulullah diyor ben bile Örneğim insaniyete, amelin beni kurtarmaz. Hatta Allah, elini de koyur başının üzerine Resulullah. Ben, ben, yanlış anlamayın. Muhammed diyorum, belki dersi ayrı Muhammed'i kastet Elini koyur başının üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ben, ben, yani ben, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben Allah'ın kulu ve elçisi olarak, ben bile rahmet olmasa kurtarmam diyor. Evet. E bu da ne de, nerede? tecelli diyor. Fatır surası 45. ayet. Diyor ki لَوْ يُعَخِذُ اللّٰهُ اَنَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلٰى ضَحْبِهَ مِنْ دَبَّةٍ Diyor ki Allah subhanahu wa ta'ala insanları yaptıkları hesaba çekseydir yer üzerinde bir dabbe bile bırakmazdır. Bir dabbe nedir? Yani bir küçük hayvan bile bırakmazdır yer üzerinde. Her çeşit hatası var. Her çeşit Tık diye cazı kesseydir. وَلَاكِنْ يُؤَخِرَهُمْ وَلَاكِنْ اللّٰهُ تَعَالَ بلarı ne yapar? Ercel. Erteler. اِلَى اَجَلٍ <gülüyor> Bir zamana kadar kendisi o noktayı koymuş. İster bu dünyada, ister ahirete kadar. فَاِذَا جَاء Eğer ecelleri gelmişse fe اللّٰهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا <gülüyor> Allah Teala Allah Teala hesap günü, bütün kulların yaptığında basirdir, görür, görür, hepsi çıkar, teker teker ortaya çıkar. Evet, kıyamet gününde de dedik ki cennete giremeyiz, hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapsın? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ben de giremem, hatta Allah beni rahmetiyle kapsasın. Ondan dolayı arkadaşlar, biz rahmetle kurtarınız. Rahmet olmasa kurtaramayız. Allah Teala bizi azaptan da, depremden de, kanserden de, bütün işkencelerden de, zalimlerden, tağutlardan neyle kurtarır? Rahmetiyle kurtarır. İyidir, rahmet kime aittir? Kimi için gelir? Müminler için dedi. Onun için Allah subhanehu ve teala Hazreti Nuh'ten haber verirken ne dedi? Kimi, Hazreti Nuh'u ile kurtardı allah Teala? Rahmetiyle kurtardı. Neden kurtardı? Çafirlerden kurtardı. En büyük tufandan kurtardı. Oğlu ne dedi? Ben dağa çıkarım baba. Dedi dağa ulaşmaz. O ne dedi? Kale la asimel yevme min emril lah. Hücünde Allah'ın emrinden azabı inmiş kimse kurtarış yoktur. İlla men rahime. İlla Allah rahmet ettiğini kurtarır. Kim idi rahmet edilen olanlar? ha? Kim rahmet olundu? Hazreti Nuh zamanında sadece cemide olanlar. Allah'ın rahmetine kim nail oldu? Yer üzerinde, bütün yer üzerinde hepsini Rahmet alın düzenler Kime? Rahmet geldi sadece o cemide olanlara. Onun için kurtardı onlar allah Teala. Hazret İbrahim'i ataştan nasıl kurtardı? Rahmetiyle. Ne dedi ateşa? Berden ve selame. Savuk ol ve selametli ol. Selame demeseydi alimler diyorlar savuk olurdu donardı ateşten. Allahu Ekber. Allah'ın düzen, ataşın düzeni hiç gördünüz mü ateş insanın elini dondursun? Ataş yakar. Allah istese ateş dondurur. E kendi formülünü kurmuş, yaratmış, onun formülü de değişir allah Teala. Kimse sorgu sorabilir mi? Kimse yok diyebilir mi? Kimse diyebilir mi ben bunu eskisine çevirebilirim? Allah istese hiç kimse bir şey yapamaz. Eydir Hazreti Yusuf'u kuyudan kim kurtardı? Allah rahmetiyle. Mahpushaneden kim kurtardı? Rahmetiyle. Yunus'u balinanın karnından kim kurtardı? Allah-u Teala neyle? Rahmetiyle. Eyyde Hazret Musa'nı çocukcan ölümden kim kurtardı? Allah rahmetiyle. Fıran'dan kim kurtardı? Allah rahmetiyle. Ashab-ı keyfi kim kurtardı? Allah rahmetiyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim kurtardı? Kafir müşrik Kureyşlerden hicrette? Gari hira yaygirdi. Allah rahmetiyle. Abu Bakir diyor ki, cissi sığınmışlar gara. Gari giden gören olsa olur. Gar dediğimiz böyle muğara değil ya. Bugün de gösteriyorlar, filmlerde dağlar, muğaralar var içinde ev O ne böyle muğara değil. Gar hira bu masanın altı cibidir. O kadar küçük bir dağda bir, bu masanın altı gibi aynen. Giden bunu görerek. Onun dolayı Abu Bakır Sıddık diyor ya Resulallah diyor. Bir kafirdir ayağının altına baksa bizi görer. Ayağına baksa yani bizi görer. Diyor ne zannedersin ey Abu Bakır? Biz 200 üçüncümüz allah Teala'dır. allah Teala her şeye kadirdir. Onun rahmetiyle onlar onu görmediler. Evet allah Teala rahmetiyle salih Hudu, Şuaybi, Yunus'i hepsini ne kurtardı? Kurtardı. Allah Teala rahmetiyle. Bir de Allah Teala bize lazım olan rahmetiyle neyi kurtarır? Müslümanları kurtarır. Neden kurtarır, tağutlardan kurtarır, zalimlerden kurtarır. Bak peygamberleri hepsini kurtardı. Kendi azabından kurtarır. Deprem oluyor, bakıyorsun müminler ölmedi. Allah Teala istese seni depremde kurtarır. Aynen komşunun apartmanda biri ölüyor, biri ölmez. Kim Allah rahmetiyle kurtarıyor? Ve kan hakkan aleyna en nüncil mu'minin bizim üzerimize haktır müminleri kurtarar. Müminleri kurtarmak Allah Teala kendisine ne vermiş? Ahit kesmiş. Demek ki müminleri kim kurtarır Allah Teala? Seni depremden de kurtarır. Tufandan da kurtarır. Ataş yangından da Allah Teala kurtarır. Rahmetiyle. E, tağuttan da kurtarır. Zalimden kurtarır. Rahmetiyle. E, bir tane zalim bir taneyi öldürdü. Yani deprem bir Müslümanı öldürdü. O da ayrı bir rahmettir onun için. Onun azabı, Cünaha o kadar çoktur o müminin. Terazide muhakkak ağır basar. Allah Teala ona ne yapıyor? Bu dünyada o ölümü ikram ediyor. Depremde ölsün diye bütün günahlarına terazide keffar oluyor. Hatta bir diken Ben bu çiçeği belerli mi vurdum? Elime bir dikan battı. O bile benim için keffaradır. Ne kadar aziyet bir diken O bile keffarattır. Şimdi dersin ya bu kadar da olur mu? Ve men ya'mel miskali zerre. Bir miskali zerre. Bir miskali. Küçücük bir zerre nedir? Allah terazisinde Tartılır. Bu acık bir tikan da keffarattır. Bakarsın gibi bir günahı bu tikan iman ettin Allah'tandır. Zine yapmışsın o zineyi giderir. Allah her şeye kadir mi? Kim Allah'tan umidini çeser rahmetinden? Sadece kafirler. Mümin adam Allah-u Teala'dan rahmetini esirgemez. Yani umidini çesmez. Bir de rahmet nedir? dedi ki bugün de en önemli meselelerden hastalıklar. Ne hastalıkları var? En tehlikeli hastalık bugün de nedir? Kanser. Kanserdir. Kanser. Tehlikeli bir hastalıktır. Allah Teala kanserden de kurtaranları var mı? Var. Kanserden birçok kanserden kurtaranları Allah Teala kurtarmıştır. Bak bu günceldi bize hoca Kanser oldu. Yücün geldiğinde bize Muhammed Şurur Hoca kanser oldu. Midesinin üçte e, sekiz, yüzde seksen beşini aldılar. Diyor birden düştüm kustum, kustum, kan kustum. Diyor, böyle donmuş kan. Sanki bir şeydir, bir ciğerdir, ciğer. Ne diyor Ciğer mi diyoruz? He? Ciğer gibi, böyle kan kustum. Doktora gittim, mide gitmiş. Hemen almışlar. Yüzde on beşi kalmış. Ama kurtarır Allah-u Teala onu. Yaşıyor şu anda. Davetini de diyor. Demek ki Allah-u Teala istese kurtarır. Bir de bize Kur'an içerisinde bir örnek vermiş. Yani bizim hoca değil. Ahmet de değil, Mahmut de değil. Kimi vermiş hoca? allah Teala bir peygamberi vermiş. O peygamberin hayatı başına bir derstir. O da kimdir? Eyüp aleyhisselam. Eyüp peygamber ya bizim Eyyub değil ya. Eyyub peygamber aleyhissalatü vesselam. Ha? Eyüp peygamber o kadar hasta olmuş ki hiçbir şey kalmamış. Yırtlanmış. Bedeni yırtlandı. Elli kaldıramıyor. Bir Bitti bedeni, hepsi oldu? Yarı. Yarı oldu bitti. Bir şey kalmadı. Sadece ne kaldı? Ana merkez kontrol merkezi. Rahmet olan içinde atıyor. Kalbi kaldı. O neden zikrediyor? Allah'ın rahmetinden umidi kesmiyor. Yanında kimse kalmadı. Her çeşit terk etti onu. Hiç kimse kalmadı. Peygamberim, bundan önce geliyordunuz, zengin idim. Malım vardır, evlatlarım vardır. Her çeşit terk etti onu. Bir hanımı terk etmedi onu. O hanım da, gibi hanımlar, bu gücünde parmakla sayılır. Sayıladı. Maalesef hakiki mümin hanımlara bizim ihtiyacımız var. Bu toplumu yeniden düzenlendirsin. Bu toplumu bak geleceğiz şimdi küçüğe, rahmet, büyüğe şey. Bu da nereden geçer? Hanımlardan geçer. Hanımlar nedir? Bu toplumun direğidir. Hanım da, kadınlar da peygamberleri doğmuşlar. Hanımlarıdırlar, kızlarıdırlar. Kadın her şeydir bu dünyada. Ama nedir? Saliha, kadın. O hanımı durdu onunla, şükretti. Allah Teala ne verdi? Eyüp Aleyhisselamı? Sehat geri verdi. Daha güzel oldu bedeni. Parası daha fazlasıyla geldi. Evletleri daha fazla evlet verdiler. Neyle verdi? Rahmetiyle. Ne için verdi? O rahmet o kulun kalbinde umidini kesmemiştir. Ne diyor Eyyub aleyhisselam ilgili? Enbiya surası 83. ayette Ve Eyyube Ve Eyyube çok belagatlıdır Arapçada. Bu sayıyor bir de Eyyube. Eyyub var ya o Eyyub. bela, çok belagatlı oturuyor. İznada İznada Rabb Eyyub var ya çağırdı Rabbini. Nereden çağırdı bütün içinden çağırdı. Enni masya masani Beni aziyet ne yaptı? Yakaladı. Canımı işledi, ezdi beni Aziyet. Bana tokundu. Ve ente erhamur rahimin. Sen de erhamur rahimin'sin. Türkçe'ye rahimin tercümesi Türkçe ne en merhametlisin. Yani merhamet sensin, senden gelir, senin de eşitin, emsalin yoktur rahmette. Bunu derken, Allah-u Teala Resulullah diyor, hayyyun kerim. Çaram sahibidir. Bir de nedir? Hayyidir. Hayy neydir? Yok. Hay ha? hay Utangaç değil. E, utangaç bilmem. Gelir mi gelmez mi Türkçe'de? Yani reddedemez. Yok diyemez. He? Haya onu bırakır ki hiç kimse yok diyemez. Allah'ımız, Rabbimiz Kerim'dir diyor. Kul eline atsa, lebbeyke abdi diyor. Ey abdim, ne istersen verin. İster zamanında ani verir. ister istediği zamanı ister kadar. E Allah Teala Ne dedi? Bu duayı ettikçe Allah Teala kerimdir boş çevirir mi peygamberini? Bitmiş işi. Bir kalbi kalmış atıyor. Millet kaçıyor ondan. Nefret korkuyorlar böyle hastalanmış. Feştecbe lehu. Feştecbe lehu nedir? İsticab etti onun duasını. Bu dünyada duaya, duada, dod, doğada Allah'tan başka dualara kim isticeb verebilir? Hiç kimse isticab Ben Ben Abdülkadir kardeşten bir şey istiyorum. Bunun isticabesi Allahu Teala'nın Teala'nın isti isticabesine bağlıdır. Allah istese Abdülkadir isticab eder. İstemese yetmez. O zaman ben ne yapacağım? Asıl Allah'tan isteyeceğim. Sonra sebep olarak Abdülkadir bunu bana yapar mısın diyeceğim. Ama şeytan gelir ne der? Dur Abdul Abdülkadir'in yanına. Abdülkadir önce nasılsın, iyisin Özledim seni. Nedir? Aslında benim hedefim bu değil. Hedefim oturtacağım bir şeyi ona. Bunu Hepimiz yaşıyoruz. Önce getireceğim, ondan sonra edeceğim, ondan sonra Abdülkadir icabetmez. Çünkü niyet haliz değil. Ama ben dua ederim ya Rabbi bu Abdülkadir kulu bana teskil et. Teskil nedir? Halit. Yani sebep kıl. Ha, sebep kıl. Al Ferma Abdülkadir ya. Başına bu kadar seneler yetişmiyorsun yanımızda. Sebep hırbeni. Ne oluyor? Abdülkadir leb demeden leblebi anlıyor. İşte hakiki isticabet budur. Biz kimden isteyeceğiz? Bak, Allah'tan isteyeceğiz. Bunu örnek vermiş bize Allahu u Teala. Festecebina lehu isticabet ettik ne, ne oldu isticabesi nedir? Fe. Fe burada nedir lügaccede? Sebebiyedir. Fe kelimesi, harfi sebebiyedir. Niye istijab ettik? Fes doğasından dolayı istijab ettik. İstijab ettikimizden dolayı ne olduk? Madem biz dedik evet, ey kulum le beykaya Allah Teala dedikten sonra ne olması lazım? Fakashif nema bihi min üzerindeki bütün aziyeti hastalıkları aldık. Keşfettik yani aldık. Allah Teala bu şimdi bu mikrop Veyrus mu ne dersen diyor ona hastalıkta, büyünde, terimde, tubda, celül insanın bedenine. İnsanoğlu keşfediyor. işte Allah Teala aynen hastalığı vermişse ilacını da bir köşede yaratmış. oğlu aklıyla o köşeden bulur. Bu hayatın şartları böyledir. Gelir o ilacı orada kullanır. O ilaç o hastalığı dışarı atar, yok eder. Bu da Allah'ın emriyle tabi. Ama bazen de Allah Teala cereç yok, o İlacı bulacaksın o insan için koymuş. Kendisi istesene diye o mikroba çık dışarı. Değil mi? İlacsız mı insan şey olur mu? Olur. Allah Teala'nın elinde her şey var. O mikrobu kendi ora göndermiş kendi alır da. O kadar basit. Nasıl bir kral kendi ordusunu, kendi askerini, kendi elemanını bir yere gönderir bir de kendisi çeker? Allah Teala mikrobu vermiş çekerdi. O zaman biz kimiyle aramızı sağlam tutacağız? Rabbil aleminne. Onun için Hazret Eyüp ne yaptı? Bir şey yapmadı. Ama bir, o bir ne ge geçiyor. Diyor çal ayağını yere, vur ayağını yere. Ayağının altına bir su çıkar. O suydan yakan. Bak Allah Teala hiçbir zaman şifayı da verse, mucizeyi de verse bir sebepten verir. Bunu niye böyle yapıyor Rabbil Alemin? Bak, Gar-ı Hira'ya Resulullah girdi. Yapabilirdi Resulullah. Allah Teala derdir: "Ey Resulüm, siz yolunuzda yürüyün. Kafirler gelir sizin yanınızdan geçer, sizi görmezler." E aynen şeyde de görmediler. Halbuki garın içini görüyorlar, mağaranın içini. Ama Resulullah'ı görmediler. Allah kadirdir müla. Kadir. Niye yapmadı? Sebep şartı var bu dünyada. Niye hendek kazdılar Medine'de? Kazmasaydı o fırtınayı kuparttı. Yolda gelirken kupardırdı kafirlere. Paramparça olur dönerdiler. Onun için her bu dünyada sebep var. Bu da kime reddiyedir? O taifeye içi sebebi elden bırakıyorlar. Adam çıkıyor şöyle ben gidiyorum Allah için sefer ediyorum. Hicret ediyorum. E sebep aldım mı yok. O zaman sen allah Teala Teala'nın karşısın. Bu dünyada sebep alır. Bak allah Teala Eyyub'a Eyyub aleyhisselam'a şifayı verdi. Ama dedi ayağını vur yere bir çaba göster. Ayağın altından su çıkar. O suydan yıkan temizlenirsin. iyi olursun. Sonra Rabbil alemin ne diyor? Ve âteynâhu ehle. Çoluk çocukunu bir de geri verdik ona. Neyle geri verdik? Bir de sebep aldı. Evlendi. Hanımları doğdu. Çoluk çocukları çok oldu. Ve milt lehum ma'a. Kaç tane çocuğu vardır? O kadar da verdik ona. Ek. Allah'tan ikram. Rahmeten min indina. İşte burası marbatı l Burası. Bağlantı noktası burası. Ve rahmeten min indina. Bunları ne için yaptık? Rahmetimizden. Bizim rahmetimizden. Yani Bizden bir rahmettir bu. Şifasını verdi. Çoluk çocuğunu verdi. Parasını bir misli verdi. Aynansın bir misli fazla. On oğlu var ise yirmi oldu. Yüz dinarı var ise 200 oldu. Neyden oldu bu? Rahmetin <gülüyor> min Demek ki rahmet önemli meseledir. Rahmet bizimle olacaktır. Bizden uzak olmayacaktır. Bunu nereden anlıyoruz? Ayetin sonunda. Ne diyor? Ve zikra lil abidin. Bu da Abidlere bir hatırlamadır. Bak burada demedi insaniyete bir hatırlamadır. Yeni de musulmanlara bir hatırlamadır. Ne dedi? Zikralil abidin. Abidin nedir? Ha? Ibadet eden kullar. Ne demektir? Yani Allahu u Teala'yden kim hakkıyla ilişkisi var ise, kimin ilişkisi Allah-u sağlam olur. Abid kullar. İbadet nedir? Beş vakit namazdır. Beş vakit namazı kıl hakkıyla ne olursun? Abid olursun. Allah Teala senden geçer mi beş vakit? Elhamdülillahi Rabbil alemin ihdine sıratın müstakim diyorsun. Ha? Duadır hepsi. Namaz kılıyorsun. Sübhane Rabbiyel azim ikrar ediyorsun. Sübhane Rabbi Rabbiyel ikrar ediyorsun. Namaz Allah'tan nedir? Bir bağdır. O bak seni ne yapar? Abid seviyesine çıkardı. Ama sen namaza gidiyorsun. Camiye de gidiyorsun. Ama fikirin çarşıda, evde, hanım ne dedi, hanım ne yaptı? Çocuk telefon istedi. iPhone çıkmış. Onu alacaksın. Ne olur? Ha? Abidler seviyesine çıkmaz. Çünkü dosyanın içi boş. Teraziye gelir, kıyamet gününde boştur. Çuvallarla amel getiririz. Terezi de geçersizdir. İşte hakiki abidlerden bahsediyoruz. Değil ki illa abid başını sücreden kaldırmasın. İslamiyet'te yoktur böyle şey. Hazreti Ömer geldi dedi gel bakayım. 5-6 tane kişi, 5 vakitin haricinde hep camideler. Bir gün, köy gün yahu siz ne yapıyorsunuz çağırdı? İşte biz dedi zahitleriz ibadet ediyoruz burada. E ne, ne içiyorsunuz? Eyvallah dedi ama ne, ne içiyorsunuz? Dedi biz şeymur millet veriyor bize biz yiyoruz ne geldi elhamdülillah. He İslam bu emretmiş. Verin sopanımı. Beyi sopa çekti olarak. Bundan sonra 5 vakitin haricinde siz camide görmeyeceğim. Yedin de işleyin. Çünkü aslında diyor. Yedil ulya min yedil Veren el, alan elden daha hayırlıdır. İslamiyet bunu emretmemiş. İşte abid hakiki ibadet eden nedir? Hayatı her şeyini yeri yerine getirendir, ulaştırandır, yapandır. Hakiki abid budur. Onun için allah Teala bize burada Hazret Eyyub'un meselesiyle bize bu meselede ne veriyor? Bir öğüt veriyor, ders veriyor. Biz bu işi, bu rahmet önemli meseledir. Bu rahmete nail olmak için hakiki kul olacağız. allah Teala ile ilişkimizi kesmeyeceğiz. Bu rahmet bizimle olacaktır. Hiçbir yere bu rahmet bizden hiçbir yerde ayrılmayacaktır. Her zaman bizimle olacaktır. Her şeyde birden rahmet olsa yerde karıncayı basmaz. Evet şimdi bundan sonra biz nereye aktarırız? Dersimize geleceğiz. Yani bu ders bir giriş oldu. Elhamdülillah neye? Yetmiş beşinci şuhbeye. Küçüklere rahmet, büyüklere saygı. Şimdi rahmet anlarız değil mi? Asıl da saygı da rahmettendir. Ona da geleceğiz inşallah. Ama arkadaşların dediğine göre bugün zaman doldu. Doldu. Havalar da çok soğuk. Yollarda buzlanma var. E yolcu yoluna gereği Ondan dolayı dersi bir gün keseceğiz. Allah hepimizi rahmet ehlinden etsin. Rahmetini bize nail etsin Rabbil Alemin. sizlerden etmesin bizi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize örnek kılanlardan etsin. Hatta onunla rahmet Allah'ın rahmetiyle onunla firdevs-u alede olalım. Velhamdülillahi rabbil alamin.